ahkam ve düsturları Kur'an'ı Hakim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinde hadisi şeriflerindedir. Muhterem Müslümanlar bu kulu Allah'a vasıl kılıcı kulu cennete yetiştirici ve cemale götür <gülüyor> götüren, hükümler sıfatları beyan eden, sureyi enfalden dersimizin sellefasını tezgin eden ay geçen dersimizde kısaca mana verdi İlk fıkralarda. Cenab-ı halik şöyle buyuruyorlardı Estaizu billah اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikrolunduğu zaman kalplerinden ürperdi, korku, haşyet meydana girmiştir. <gülüyor> Muhterem müminler bu ayetlerden müminin beş sıfatı zikrediliyor. Birincisi böyle. ilki böyle. Şimdi cemaatıma şöyle demek istiyorum. Hepimiz kendimizi şöyle bir yoklayalım bakalım. Cenab-ı Hakk'ın adı anıldığı zaman Allah'tan kork değildiği zaman Mevla'nın zikrini duyduğumuz zaman eğer celali ilahiyi, azameti sübhaniyi hatırlayıp da gönlümüzde haşyet, ürperti ve korku meydana geliyorsa bu birinci sıfat bizde mevcut demektir. Müjdeliyorum bu tarafımda. Ve sohbetlerimizde devamlı olarak cemaate hatırlatırım. Gençlerde hav galip olmalı yaşlılar ve ihtiyarlarda raca galip olmalı. Yani delikanlılar, gençler daha çok Allah'tan korkmaya muhtaçtırlar. Çünkü onlara delikanlı diyoruz müsteremmiz. Gençlikte halkullah galip olmalı. Nefis daha güçlüdür. Şeytan onlara daha çok düşkündür. Zamanın aldatıcı yıldızları süsleri ve korkunç davetleri daha çok gençliğe hitap ettiği için <gülüyor> Gençlerde Allah korkusu galip olmalı Ama ihtiyar muhterem Müslümanlar 60 yaşında ihtiyar 70 yaşında ihtiyar 80 yaşında ihtiyar bir mümin dünyadan alacağını az çok almıştır dünyanın zevklerine az çok doymuştur Aziz Cemal burada şunu belirtmek isterim bugünün ihtiyarının durumu da çok tehlikeli eskiden kişi ihtiyarladı mu dizinin dermanı kesilir haram yerlere mahzurlu mahallere gidemez evinden camiye, camidinden eve eğer güldü yeterse dükkanına kapı camiinde ezan okundu mu camiye koşar ihtiyarın son zamanı daha çok zikirle, fikirle, ibadetle geçerdi şimdi vasıtalar seni ihtiyarı da bindirdiği gibi istediği yere süratle veriyor. Yani falan masiyet mahalline, falan günah şukuruna, falan Allah'a isyan sahnesine yaşlının gitmesi de kolaylaştığı gibi asıl büyük tehlike evdeki fitne vizyon Evdeki fitne vizyon, o televizyon denen Allah tehlikesinden memleket neslini ve evladını korusun diye dua edin.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 eğer televizyon programı İslam'a göre ayarlanırsa, hemen düğme tamamen İslamın elinde ve kudretinde olursa, ekran'a düşenler İslam ve Kur'an ve Sünnet dışında devam ederse, onun bile seyrinin bir saati olmalı. Onun bile seyrinin belli bir program ve düzeni olmalı. Açıyorsun garı hıradasın, çeviriyorsun cebelü sevirdesin, çeviriyorsun kabe'nin karşısındasın, düğmeyi çeviriyorsun mescid-i nebevidesin. Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin nimetleri ekrana düşüyor. Ama bundan aptal olan şeyler var muhterem müslümanlar, bundan daha hayırlı olan ameller var, zikrullah var, fikrullah var, tilaveti Kur'an var, tehdüt namazı var, koşruk koşruk da ve herkede ve herkede, onu seyredeceğim diye diğer hayırlı amellerden top yakın mahrum kalırsa, Hazreti Ömer devlinin televizyonu bile yerine göre Müslüman'ı meşgul etmiş olur muhtemelen her şey vaktinde ve zamanında hani acıktığımız zaman sofra sereriz ya böyle bir ihtiyaç olduğu zaman şimdi mühimillah <gülüyor> günün derdi olduğu için birkaç de söylüyorum şimdi düğmeyi açıyor sabahleyin gece saat 24'e kadar ne geldiyse ekran Hacı baba, Allah'ın hoca kulu, sen dışarıya gidiyorsun, Eğer evde kız boğulan onu saatlerce, saatlerce. Yap. Onun için bu kadar hatırlatma yeter buraya mütermem Müslümanlar. Gerçek müminin birinci sıfatı bidâdükir Allahu ve ciled kulluğuhum. Allah sıklolundu mu? Kalplerinde korku ve haşyet tecelli eder.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 en çok bileninizim ve Allah'tan en çok korkanınızım diye buyuruyorlar yani ümmetinin başında Allah Teala Subhanahu ve Teala Hazretlerinden en çok korkarak örnek olan kimmiş muhterem ünler? Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve sellem Hazretlerim defaat de duydunuz benden Ayşe Validemiz bir gün kalktım diyor, Resulullah yanımda yok, benim növbetimdi diyor, benim hücreme gelmişti diyor, fakat uyandım, Resulullah'ı yanımda göremedim diyor, Kadınların saran kıskançlık benim de saçağımı sardı diyor, Aceleyle kalktım, diğer hücuratı, ezbacı tahiratı birer birer yokladım, Peygamber Efendimiz oralarda yoktu diyor, Acaba yanımdan kalkıp da diğer eşvacı tahiratın hücresinden gitti diye telaşla yokladım yok mu diyor. Hücreme geldim baktım ki Resulü Zihan seccadesinin üzerinde boş elbise gibi secdeye yapışmış adeta diyor. Mümin kardeşim. Ali hani, diyor ya. Lakin Allah ﷻ sizlere bir ayet daha verdi. Sizlerin Allah ﷻ tarafından kıyamet gününe kadar beklediği bir diye ayeti verdi. okuyoruz ya Allah'ın Resulü'nde her sahada ve yönde sizin için en güzel örnekler vardır ﷻ tarafından ilmine, marifetine ve kemaline Hazreti Muhammed'imiz gibi olursan inanırım, yoksa inanmam. ya <gülüyor> kutkulu bir dava olur. Rabbimiz muhafaza oluyor. Evet, Ayşe Validemiz bayağı Peygamber Efendimiz'in o halini görünce telaşlandım diyor. Allah'ın Resulü ruhunu mu teslim etti diye kalbim güp güp atmaya başladı yanına kadar varıp kulak verdim ki nefes alıp veriyordu Rabbime hamdetti. Allah korkusundan açtım ya birkaç cümle söyleyeceğim muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz uzun bir secde kıyam uzun bir ruku tekrar uzun bir secde kalktılar duvara şöyle dayandılar şarıl şarıl gözyaşları Allah'ın Resulü şarıl şarıl gözyaşları <gülüyor> lihyeyi saadetleri ıslanmış cübbelerinin önü ıslanmış secde muhalli sırsıklamış. Bilal'i olmuş bilal Habeşi <gülüyor> İmsak ezanını okurdu Abdillah İbni Ümmü, Mektum, Radıyallahu anhuma sabah ezanını okurdu. Bilal-i Habeşi imzat ezanından sonra hücre Saadet'in önüne geldi, selam verdi. Ya Resulallah girmeye müsaade var mı? Girebilir miyim? Resul-i Gel ya Bilal buyurdular. Gel ya Bilal buyurdular. İçeriye Bilal-i Habeş'i girdiler, Peygamber Efendimiz'i gördüler ki mübarek gözlerinden inci gibi yaşlar dökülmeye devam ediyor. Ve ön kısmı böyle ıslanmış gözyaşlarıyla Ya Resulallah sende mi ağlıyorsun? Ya Sure-i Fetih birinci sayfa Es-Selam-i Zübillah لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ min تَقَدَّمَ ve ذَنِّكَ وَمَا ve yitmen yameteh o alaika, ve Rabbim, Rabbim Allahın celle cılalı, geçmiş ve gelecek, mütekaddem ve mutakar. Neyin varsa bağışladı Muhammedin. Bu neşeye sahipsiniz ya Allah. Rabbimiz masumsunuz, masumsunuz günahların alahbetindesiniz. Rabbinize yüzde yüz katiyetinde kulluk borcu ve vazifesini eda eden bir Nebi-i bir Resul-i Ekrem'siniz. Siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulallah? bilal Habeşi böyle diyor. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sallam verdiği cevap bu. <gülüyor> ya Bilal, bak bak mümin kardeşim. Ya altı gümüş kumaş makam dünyanın çalım ve yıldızları sakın ola ki seni aldatmasın. Şarani'nin tembihül Muterrin diye bir eseri var muhterem üsümanlar. Her babu talaya tavsiye ederim. Tenbihul Murteb Muterrin Selefi Salihinin ahlakından bahseden bir eser. Hacı Bekir Selefi Salihinin ahlakından bahseden bir eser. Orada müstekil bir başlık ve fasıl var. <gülüyor> Diyor ki Şarani ''Sahabe ve Selefi Salihin, Allah'ın nimetleri arttıkça korkuları artardı.'' diyor Dikkat ediyor musunuz? Allah'ın nimetleri arttıkça korkuları artardı. Çünkü nimetin çokluğu çok şükür ister. Acaba verilen bu nimetlere layıkı ve çile şükredebilecek miyiz diye Selef ve sahabenin korkuları artar diyor. Ben ellerimi şöyle kaldırıyorum Resulü Zişan'ın hani geçen derslerde de söyledim ya bazen musibet hallerinde peygamber efendimiz ellerini yükseğe kaldırır koltuk altları görünürdü diyor bir rahmet duasında veya bir belaların defi duasında peygamber efendimiz böyle kaldırırlardı ben böyle kaldırıyorum ya Rabbi İslam gerçeğini görmek istemeyen bunlara eğer nasipleri varsa hidayet ver Hakkı göster, hakikati göster Gerçeği ilham et, onlar da kurtulsunlar Ama nasipleri yoksa bu necaset soyundan biz usandık Bizi bunların şerrinden kurtar artık ya Rabbi. Tereminiler Akif Cennet vatan diyor Cennet vatan Şair incitme büyük ceddini Allah'ı seversen Milyarla şehidin Ebedi varisisin sen diyor Milyarla şehidin Ebedi varisisin sen diyor Her karışında Binlerce kefensiz yatan Şehit ecdadımızı düşünün Bunlar İslam için öldüler. Cezayirlerde İslam için öldüler. Trabluslar'da İslam için öldüler. Tuna boylarında İslam için öldüler. Balkanlarda İslam için öldüler. Çaldıranlarda İslam için öldüler. Bogdat kalaların fethinde İslam için öldüler. Mısır'a Kahire'ye vardıkları zaman İslam için öldüler. Ve hakeze ve hakeze. Muhterem Müslümanlar Şimdi dört baldırı çıplak haydut çıkmış, İslam gelirse ufkumuzu karartır diyor. Ben meseleyi şuradan açtım muhterem müminler. Nimet çoğaldıkça selefin korkusu artarmış. Gelin hep beraber ah dedelim aziz cemaat. Gelin hep beraber ah dedelim, Rabbimizden isteyelim arş Rahman olan kalbimizi havf haşiyetten boş kılmasın inşallah. Peygamber Efendimize Bilal-i Habeşi soruyor. Ya Resulullah siz de mi ağlıyorsunuz? Peygamber Efendimizin cevabı böyle. Efele abden şekura. Ya Bilal, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı Bu gece Rabbim Cibril vasıtasıyla bana Esa'yıbillah İnne fî kalbü s-semâvâti vel-arzu ve-ihtilâfi'l-leyli ve-n-nehâri l-ayâti Rabbim bana bu ayetleri gönderdi Gördüğüm bu gözyaşları Bu in'am ve ihsan ilahiye karşı Kalbimin coşması, şükrümün ifadesidir buyuruyorlar Peygamber Efendimiz şu halde muhterem Müslümanlar sırtımızda yepyeni bir elbiseyi giyince, soframıza biraz daha farklı bir nimet koyunca, evimizde keyfimize göre bir tetriş yapınca gözlerimiz coşmalı, gönüllerimiz coşmalı, gaflet yerine haşyetimiz ve şükrümüz artmalı. Bu nimetleri bahşeden yüce Allah'ımıza sonsuz, sonsuz Taşriyet ve şükürlerle ağzı ubudiyet edip secdelere kapanmalıyız İnşaallahu Teala Muhterem Müslümanlar Allah korkusu deyince Birkaç cümle daha ilave ediyorum Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde insanları ikiye ayırıyor bakınız. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. <gülüyor> Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'inde insanları iki zümreye ayırıyor biri erşayde billa ve emmen taa ve athra hayatü dünya fe innel cehîme hiye el mâwa yani nizamı ilahi içinde beşeriyet akışı ile beraber insanlık için karanlık nokta bırakılmamış İslam'da bu terebbiller <gülüyor> ya Mescid-i Aksa ve Kudüs'e en çok yakın olan <gülüyor> yüz yılın İslam kökenli, şerefli ecdadımızdır diyor, Müslümanlardır diyor. Çünkü Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın kitapları, dini ve nizamı Hz. Muhammed'in getirdiği Kuran'la reskedilmiştir. Mevlana'nın Mesnevi'de dediği gibi, Muhterem Müslümanlar geçmiş devrin sikkeleri artık geçmiştir. Bundan sonra kıyamete kadar pazarlarda Hz. Muhammed'in sikkesi geçer diyor. Öyleyse ki peygamber efendimiz mescitlerin afdalığı Beytullah haramı ilahidir orada yüz bin katlanıyor ortada vasat olarak benim mescidim orada bin katlanıyor müslümanlar Ramazanı ı şerifte mescid-i nebevide kucaklaşırız inşallah. inşallah peygamber efendimizin huzurunda sofraları serer beraber iftar ederiz inşallah Abdulmecit Han'ın yaptırdığı binanın <gülüyor> alnına yazmışlar. Hadis-i şerif, hadis-i sahih. Salatun fi mescidi hada afdal min 1000 salatun fi ma siwahu illa el el-haram. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Benim bu mescidimde kılınan bir vakit namaz, Müslümanlar Allah'ın Resulü böyle buyuruyor benim bu mescimde, mescidimde kılınan bir vakit namaz bin katlanır diğer mescidlere göre bin vakitten aftaldır diyor ancak mescidi haram müstesna orası Allah'ın beyti Allah'ın mescidi tabii muhterem hani ben bazen latife ederim ya kim olsa böyle yapar Allah'u zülcelal zatı için harem kılmıştır Habibi için haram kılmıştır Muhterem Sınalar. Mescidi Haram, Mescidi Nebevi Bin katlanıyor, orada yüz bin katlanıyor <gülüyor> Mescidi Aksa'da Kılınan bir vakit namaz Beş yüz katlanır diyor Mescidi Aksa'da Senelerdir Yahudinin Kirli çizmesi altında Çiğnenmektedir yok, tonel kazıyor, tonel açıyor, falan ediyor. Profesör kardeşimiz mülakatında, radyoda öyle dedi akşam. Bunlar dedi, birer desisidir. Aslında Yahudi'nin gayesi Siyonist mabedi kurmak. Siyon mabedi kurmak, Süleyman mabedi kurmak. Bir desiseyle Mescid-i Aksa'yı çökertip, yerine kendi havrasını tesis etmektir, diyor. Gayesi asıl bu, diyor. Muhtemelen müminler, Rabbimiz muhafaza buyursun inşallah. Ve ben Kapı Camii'nin kürsüsünden sesleniyorum. Ey bir buçuk milyar İslam alemi neredesiniz? 53-55 İslam Devleti. Ya. yazı bizden olmayanların elinde. Ya bizden olmayanların elinde. Hocam ad, hocam zaten adam Yahudi'nin koltuğunda İsrail'in koltuğuna sığınmak istiyor zaten. Amerika'ya geçkil olabilmek için İsrail'in koltuğuna sıkı, sığınıyor zaten. Nerede kaldı ki Filistin'deki şehit olan gençlerin kanlı koklayıp toplayıp da adına, hani İsrailen kurban keserler de Gençlerin alınma sürerlerdi ecdadımız muhterem Müslümanlar. Gerçi sünnette böyle bir şey yok ama böyle adet edilmiş ecdadımız. Yani o gençlerin dökülen kanları yerde kalmayacak inşallah. Bediüzz zamanı Bediüzz zamanı nurla yâd ediyorum. Koca üstad öyle diyor. Müstahbel İslam'ındır. Gelecekte en gürsada Kur'an'ın olacaktır diyor Allah eri boş söylemez Bu asırda bu günleri göreceğiz inşallah Hem de şöyle bir şey söyleyeyim size Peygamber Efendimiz Ehli imanla Yahudiler arasında Müthiş bir harp ve savaş çıkacak diyor Hadisi sahih Taşlar bile benim arkamda da Yahudi var diyecekler diyor. Ancak bir tikenli ağaç var. <gülüyor> Gariptir Muhterem Şurmalar. Ya hocam sen de biraz haddini tecavüz ettin kürsüde yani. Bugün bizim Yahudi İsrail bayağı dostumuz yahu. <gülüyor> Vay yandım ya. <gülüyor> Ancak o tikendi ağacın arkasına sığınan Yahudiler Onlar kurtulacak diyor Peygamber Efendimiz Eskiden beni kulağımıza gelen bir şey var Yahudi etrafını o tikendi ağaçla çeviriyormuş Hani beni de söylemesinler de Müslümanların kurşunla hedef olmayayım diye seni, seni Arşın sahibi görüyor Biliyor Duyuyor Ve her şeye kadir. Bu hani Kur'an-ı Kerim'de velev kehel kafirun velev müşrikun tabirleri var. İlahi tabir bunlar. Kafirler ve müşrikler saklasalar da, patlatsalar da Allah nurunu tamamlayacaktır inşallah. Yuridun. Yuriduna liydfi'u nurallahi bi'afahihim. Vallahu mutmin nuru ve lev krehalkafirun. Yer ayet-i celal. Yuridun en yutfi'u nurallahi bi afahihim ve ya'dallahu illa en yutmin nuruhu ve nurunu tamamlayacaktır. Müslümanlar geçen cuma da söyledim. Bu kokmuş dünyada bir saat dahi ömür istemiyorum. <gülüyor>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 Raffi Zülcelal'imden ömür istiyorum inşallah Evet muhterem <gülüyor> Varlığımız Varlığımız Nefesimiz ve nefsimiz her şeyimiz İslam'ın izzetine Feda olsun Yüce Rabbim Onun için doğurdu Onun için büyüttü Onun için okuttu Onun için koşturuyor evladımız ve torunlarımız Niye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 Vardır bir müstecavı derdi. Hacı ve İslam'ın evet. elbet bunca duanın vardır bir müstecavı derdi. Milyonlar, milyar dua ediyor. Ati İslam'ın olsun Rabbim diye. Amen. Müstecav olduğu, <gülüyor> Allahça duyulduğu Mevla'ca kabul eşayan olduğu, saadetli günleri hep beraber göreceğiz inşallah. <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim insanlar Kur'an'a göre sıfatlarıyla ikiye ayrılır dedim. Birincisini söylüyordum. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor Estağfirullah. Fe emmen tavâ biri olur ki dünyada tuğyan etmiştir. Ve asra hayat dünya dünya hayatını ahirete tercih etmiştir. Dikkat ediyor musunuz gençler? Allah'a karşı tuyan, Resulüne karşı tuyan, Kur'an'a karşı tuğyan Şeriat'a karşı tuyan, İslam'a karşı tuyan etti Ve ahtaral hayatı Dünya Dünya hayatındaki <gülüyor> Zavallı ya, Zavallı ya. Yüce Rabbim Bizi zavallılardan Kılma Amin <gülüyor> <gülüyor> Mevlana öyle diyor, Aşk eri Mevlana öyle diyor Tilki diyor, tilki Ağacın dalına takılmış bir davulu gördü diyor aşağıdan Davulu rüzgar devindirdikçe Sağa sola dallara dokunur gayet güzel sesler çıkarırmış Aşk eri öyle diyor Davul rüzgarın tesiriyle Sağa sola dokundukça Güzel sesler çıkarılmış, aşağıdan tilki bu seslere aldanıyor, o davulu elde edeceğim diye ömür harcamak istiyor adeta. Nihayet diyor sağdan koştu, soldan koştu, ağaca çıktı filan, davulu oradan kurtardı diyor. Müslümanlar, davulu aldı diyor, giderken davulun derisi var ya iki tarafında, D'si dikene takıldı, patladı deri diyor. İçerisinden sadece bir fena koku çıktı, sesi de kesildi. Çünkü deri patlaydı, davuldan ses dikme tak tak eder <gülüyor> Ey dünyanın tuhaf seslerine aldanan mümin diyor. Akıbetin davula aldanan tilki gibi olmasın. Sonunda pis kokusundan başka bir şey kalmayacaktır. Gene Aş erinin mesnevi de misali bir daha veriyor ki yalanmaçılsın. Aş eri. Mevlana Celaleddin Rumi Kadıs Allahu sirru'l vel hafî hazretleri. Mevlana'yı çok çok sena ediyorsun yahu şimdi içimizde öyleler türedi ki Mevlana müşrikmiş ya Muhiddin-i kafirmiş Yunus Emre Sıddıkmış Hacı Bayramı veli fasıkmış muhterem ümitler şöhretleri asırlara mal olmuş hak dostları ya Yusuf el-Kardavî Ben geriden dinliyorum. Benim Abdurrahman takip ediyor. Konya'mızda bir fıkıh toplantısı var. ve İslami bazı meselelere ışık tutmak için hal çaresi getirmek için Konya'mızda beş gün toplantı var. Herhalde pazar gün sona erecek. Benim Abdurrahman devam ediyor. O bana rapor veriyor. Ta Mısır'dan gelmiş Yusuf el-Kardavî bu toplantıda ilk konuşmasında ''Mevlana şehrindeyiz'' diyor. ''Aşk erinin kurbundayız'' diyor. ''Allah'ın büyük velisinin gölgesinde ve şemsiyesinin altındayız'' diyor. Bu bakımdan bu toplantı bizim için ayrıca bir mazhariyet ve nailiyet ve şeref unsuru olmuştur diyor. Mevlana için. Yusuf el Tardavi, Mısır'ın bugün zirve zirveleşen sancaklaşan alimlerinden biri Yüce Rabbimiz emsalini çok etsin diye dua ediyor. Koca üstad, koca aş deri, koca veli böyle diyor. Kedi mutfağa girer diyor. Kedi mutfağa girer bir gün diyor. Kan kokusu olan bir rasmayı yalamaya başlar diyor. Rasba'nın diğer adı törpü. Kunduracılar tabirden daha iyi anlarlar bu taraftan onlar spot törpü o hani keskin dişli şey. Ayakkabının derisini, gönünü veya tahtayı marangozlar söz bile törpülerler ya bu terimsimalar. Üzerinde kan dökülmüş, kan kokusu varmış. Kedi diyor, yalamaya başladı törpüyü. Ağzına kan geldi diyor. Biraz daha yaladı, ağzına kan geldi. Biraz daha yaladı, ağzına kan geldi. Hazreti Pir diyor ki Sonra baktı ki meğer yaladığı gelen kan kendi diliymiş. Törpüyü yala yala ağzında dili tükenmiş. diyor. <gülüyor> evet memleketin hayırlı evladı ben de sana söylüyorum. Dünya terpiye benzer. Onu ömür dilinle yalayarak sakın kendini tükettirmeyesin. <gülüyor> ya sonunda bir gün her şeyin, ömrünün saadet sermayeyin nefeslerin, imkanların bittiğini, tükendiğini göreceksin. Ve Dünyanın hani nasıldı bakayım? ''İnneme'l hayâti'l dünyâ'l la'ibûm ve lehûm ve zînetûm ve tefâfûrûm beynekûm ve tekâthûrûm fil emvâri vel Dünya hayatı oyundur. Allah böyle buyuruyor, Kur'an böyle buyuruyor, dünya hayatı oyundur Aldatıcı meşgalelerden ibarettir, insanı meşgul eder Yalnız muhterem Müslümanlar bunu şöyle anlamayın Evet çekilip de seccademizin üzerinde ya da devam edeceğiz Dünyaya hiç çalışmayacağız manasına değil Gençler Allah'ın Resulü Gazali eyühel ve Risalesinde olmuş اَيْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَاَنَّكَ تَعِيشَ اَبَدًا وَاَمَلْ لِاَهْرَةِ اِذِكَ اَنَّكَ تَمُوتُكَدًا Dünya için çalış, ebedi kalacakmış gibi, ahiretin için çalış, yarın ölecekmiş gibi. Müslüman duyuyor musun? Hazır mısın? Ha? Müslüman Yarın ölecekmiş gibi, Azrail'e hazır mısınız? Hayır, hazır. Ecdadımız, ecdadımız Viyana kapılarında Tuna boylarında Bağdaş surlarında Yemen ve Sanalarda Cezayir az evvel söyledim Trabzon'da ve Cezayirlerde fakat ateş hattında kum torbası arkasında bir vakit namazını geçirmeyen Ali ve Yüce insanlar, bir vakit namazını Kanuniye defaatle duydum benden Kanuniye son Viyana seferinde 90 küsur yaşında bir ihtiyar <gülüyor> Osmanlı sultanı 50 seneye yakın 3 oturmuş yüce saltanatın dünya hakimiyet davasının erlerinden Kanuniye efendim ihtiyarsınız artık kumandanlar olarak biz siz varmış gibi bu seferi takip edeceğiz sizi edin Kanuni'nin verdiği cevap bu muhteremden illa. Şekilin önünde. Hayatım boyu iştiyar kurduğum şehadetten şehit olmaktan beni ala mı koyacaksınız? Allah Allah Allah. <gülüyor> ve sefer dönüşü sefer dönüşü et-tehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat okurken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ve Resulü diyor Mevlasına kavuşuyor inşa ettirdiği dev kubbelerin gelin binarelerin minarelerin dünyaya şahret veren o güzel mabedin önünde kabrine defnediliyor Rabbimiz şefaatlerine nail kazanıyor. yani dünya için çalışacağız Dünya için çalışacağız. Ölmeyecekmiş gibi Müslümanlar Ahiret için çalışacağız. Kapı caminin Muhterem cemaati duyuyorsunuz değil mi? Ahiret için çalışacağız. Yarın ölecekmiş gibi inşallah. Evet, şu ayi tamamlayın. Muhterem ümmitler <gülüyor> Cenab-ı halik ve Kemal Hazretleri O ki o ki tuyan etti O ki dünyayı ahirete tercih etti O ki cennet ve nimetlerine dünyanın oyuncaklarını takdim etti onlara sattı <gülüyor> <gülüyor> onun varacağı duracağı yer <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rabbim sen bizi ateşinden koyun. Allah'ı ve Rasulünü Unutup dışlamak isteyenlerin Akıbeti Narı cehibdir Ama Çare yok mu hocam? Çare hemen altında Ve emma min hafe rabbihi Bir kimse eğer Rabbisinin makamından korkarsa Mahşerde Allah'ımın huzuruna Varacağım diye Bugün de haşyetle e, Mevlasının emirlerini tutar mehilerinden kaçarsa muhtemem Müslümanlar ve izah türiyet nasıldır bakayım Ayyi Celle innemel müminun ellezine izah zükirallahu vecilet kulübü sefasınca Allah'ın adı alınınca gönlünde ürperti ve haşyet meydana gelirse ve emmâ men hafe mekâme rabbihî ve nehennefse anil hevâ hepsi de hevasından çeker, çevirirse Müslümanlar duyuyor musunuz? nefsini de hevadan, şehvetten, gafletten, dünya perestlikten karı para peşinde ömür öldürmekten çeker de Mevlasına muti bir nefse sahip olur ağırbaşlı, temiz, aydın gönüllü, nurlu, fikirli bir insan olursa eğer ve ma men khafe min ve neha ani nefsan yesinden de Allahu zul sığınırsa esudursa fe innel cennete hiye el Müslümanlar hocalar cemaatini korkutmaz eğer korkutursa Allah korkutur hocalar ümit verir hocalar cennet yolunu gösterir hocalar hidayet yolunu tarif eder hocalar cemaatini <gülüyor> Eğer ipten olsa hadi bir işadi ustamız gibi sırtında cennete taşımak ister muhtemel misim Onun için ter döküyoruz. Onun için kürtü, kürsüdeyiz. Onun için karşınızda ömür geçirdik Ve şöyle diyoruz. Allah'tan korkalım. Nefsimizi havasından ala koyalım. Dünyanın yıldızlarına aldanmayalım. Ebedi hayat için güzel ameller işleyelim. Fe innel cenneti hiye Varacağımız, duracağımız yer, <gülüyor> cennet olacaktır inşaAllah. <gülüyor> Muhterem müminler bugün yine ayeti i Kerime'nin ilk fıkrasında kaldı. <gülüyor> Muhterem müminler akşamdan beri gönlüm yaralı, bünye bakımından Allah şahit ki rahatsızım. Ben kısa bir dua edeceğim siz de amin diyeceksiniz Cenab-ı Hak Filistinli kardeşlerimize Müslüman kardeşlerimize gerçek fethi, gerçek zaferi, gerçek kurtuluşu mukadder kılsın inşallah velhamdülillahi rabbi'l-alem vel akıbetül müttakîn Bismillah. و Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Şirk ve في شر مد اامين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب وقنا عذاب وقنا عذاب النار وبخ مع الابرار يا يا أفا. Allah'ın ve kendiyle birlikteki ve müminlerin hesabı. Amin. عليه Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.